226. konu, Habbab'ın Allah yolunda çektiği eziyetler, Hazreti Ömer, Bilal'den, müşriklerden çektiği eziyetleri sordu, Habbab, ey müminlerin emiri, benim sırtıma bak, dedi, Hazreti Ömer, bu kadar yarayı hiç kimse de görmedim, dedi, Habbab, devamla, benim için bir ateş yaktılar, o ateşi söndüren, ancak benim sırtımın yağları oldu, dedi.